94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese günaydınlar. Bu hafta Ekonomi Ekoloji'de e, aşağı yukarı e, 9 yıldır belki de 10 yıldır e, Türkiye'nin gündeminde olan bir projeyi konuşacağız. E, zira e, proje ilk gündeme geldiği zamanlarda çok yoğun biçimde tartışılmıştı. Fakat daha sonra farklı bir takım sebeplerle e, bu projeden... Çok bahseder olmadı hem iktidar hem sivil toplum hem muhalifler aktivistler ama son birkaç haftadır son birkaç aydır Kanal İstanbul projesi tekrardan Türkiye'nin gündemine oturdu. farklı biçimlerde tartışıyoruz ve iktidar kanadında gördüğümüz üzere bu projenin ihalesinin ivedilikle çok yakın bir zamanda yapılmak istendiğiyle ilgili bir durum söz konusu. Geçtiğimiz haftalarda gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, gerekse de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu konuyla ilgili farklı açıklamalar yaptılar. Herkes kendi cephesinden değerlendirdi durumu. Ve tabii e, biz de programlarımızda sıklıkla e, yer verdik. E, farklı platformlarda da e, dile getirdiğimiz üzere. Bunun aslında bir e, ulaşım e, projesi olmaktan öte İstanbul'un kuzeyine doğru e, açılan 3. havalimanıyla üçüncü 3. Köprü ile birlikte e, İstanbul'un kuzeyine doğru e, yayılan e, gayrimenkul e, arazi ve arsa geliştirme işlerinin e, bir parçası e, olduğunu Ve çok da büyükçe bir e, hacme e, sahip olduğunu e, söyledik Ve aslında son haftalardaki gelişmeler biraz daha e, bu meselenin e, Yine bir ulaşım projesi değil de bir gayrimenkul geliştirme projesi olduğuna dair Önemli emareler verdi Özellikle Katarlıların e, bu bölge güzergahında Ciddi miktarda arsa almış olması gözleri yine bu bölgeye çevirdi ve buradaki gayrimenkul fiyatlarının da sürekli yükseldiği ve yine bu bölgedeki arsa ve arazilerin sürekli el değiştirdiği ile ilgili bir takım bilgiler elimizde mevcut her ne kadar çok detaylarını bilemesek de şimdi bu arsa spekülasyonu gayrimenkul spekülasyonu ekseninde biraz bakacak olursak aslında bu tabi çok boyutlu bir proje Kanal İstanbul pek çok ekolojik anlamda tahribat yaratacağını biliyoruz hem de geri dönüşsüz şekilde bilim insanları farklı branşlardan insanlar bunlardan ilgili geçmişte de çok çalışmalar yaptılar aşağı yukarı neler olabileceğini biliyoruz ekonomi Maliyetleri maalesef tabi toplumsal ve sosyal maliyetleri de yine e, çok ağır e, yüklerle dolu bir projeden e, bahsediyoruz. Şimdi biraz bu e, projeye dair neler biliyoruz ve neler olabilir kısmını detaylandırmak için telefon attığımızda bir konuğumuz var. TMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik telefon attığımızda Efe günaydınlar. Günaydın, merhaba. Merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, şimdi ben tabii çok genel bir girizgahla başladım. Şimdi istersen siz tabii farklı odalar bu konuyla ilgili geçtiğimiz o 9-10 yıllık sürede önemli çalışmalar yaptınız. Farklı bilim insanlarından görüşler aldınız. Farklı boyutlarıyla konuyu gündemde tutmaya çalıştınız. Sizin açınızdan Bakıldığında çünkü e, odalar e, bu işin önemli bir tarafı yani işte yerel yönetimler, sivil toplum. ...aktivistler nasıl bu işin tarafıysa odalar da önemli bir tarafı. Sizin açınızdan bakıldığında yani bu 9-10 yıllık sürede önce bir Kanal İstanbul'la ilgili neler yaşandı? İstersen bir kısaca onu söyleyelim. Ondan sonra biraz daha belki son günlerde konuşulan bu gayrimenkul kısmına geçelim. Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi Kanal İstanbul projesi aslında... Çok boyutlu bir proje Etkiler açısından da birçok etkisi olan hani Ekonomik etkisi olsun Çevresel etkisi olsun Sosyal etkileri olsun Aslında çok çeşitli tam bir çılgın proje Bir Biraz daha ses yüksek alabilir miyiz Efe? Tabii bir saniye Şimdi nasıl? Şimdi çok daha iyi ee, Şimdi Kanal İstanbul projesi Aslında 2011 yılında Demin de bahsettik dönemin başbakanı Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ee, ...bir seçim yatırımı olarak 27 Nisan 2011 tarihinde açıklanmış bir proje... E, ...projeyi şöyle tanımlıyor kendisi... ...bütün bir arşiv tanıması yaptığımız zaman... ...bu gayrimenkulle ile ilgili tekrardan gündeme gelince... ...güzergah ve maliyeti saklı tuttuk dedi... ...ve bu projeyi e, enerji ulaştırma... E, ...buradan sonrası önemli... ...bayındırlık, şehircilik, konut... ...ve en önemlisi çevre projesi olarak... ...bunu 2011'de lanse etmiş... O dönemden sonra, 2011 yılından sonra hızlıca bölgedeki işte meraların kamulaştırılması, çeşitli bu projeyi kolaylaştıracak yasal düzenlemelerin yapılması, işte Bakanlar Kurulu kararıyla Çevre Çelik Bakanlığı yetki alanlarının yeniden belirlenmesi, İstanbul rezerv, Yenişehir Rezerv Yapı alanlarının etiplerinin yapılması gibi hızlıca projeye ilişkin olarak bir şeyler başlatıldı. İşte 2015 yılında Çevre Çelik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaz Peyzaj İnşaat Müşavirlik Şirketi'yle ile bir protokol imzalandı, rezerv yapalanla yönelik. Daha sonra 2018 yılında üçlü bir protokol imzalandı Hı -hı. geçen e, gündeme gelen. Evet. E, torba yasalarda bu proje ışığında olarak ya, su yolu tanımlanması yapıldı. 2017 yılına gelindiğinde de eee Kanal İstanbul'a ilgili ilk chat raporu hazırlandı. Evet. E, chat halkı halkın katın toplantısı ilanı yapıldı ancak Bulaştırma Bakanlığı'na Çevre Çelik Bakanlar arasındaki bir anlaşmazlık yüzünden chat raporu geri şekilde Daha sonradan 2018'in Şubat ayında bir chat daha yayınlandı. Bunun e, halkın katılım toplantısı yapıldı. Büyük tepkiler çeken halkın katılamadığı aslında bir hı hı. işte 3. Havalimanı işçilerinin burayı doldurulduğu yönelik söylentiler olan bir katılım toplantısı yapıldı. Ardından 2. E, chat ile birlikte işte İDK süreci gerçekleşti. İDK sürecinden de sonra şimdi nihai chat... Ki bakan kurum dün açıklama yaptı, chat sürecini tamamladık diye ancak Hı -hı. henüz IDK'ya düşmüş bir gündem ya da bir konu yok. Yani Hı -hı. nihai bir chat önümüzde değil ama bakanın söylemlerinden bunu tamamlandığını anlıyoruz. Bundan sonra nihai chatten sonra bu chatin olumlu ya da olumsuz konusunda bakanlık bir görüş verecek. Daha sonradan Kanal İstanbul'a ilişkin imar planları yapılacak, bunlar askıya çıkacak ve ee, işte ilk kazmayı 2020 yılında vurmayı planlılıkla yönelik yani Tüncüm Başkanı'nda yaptı. bir açıklama var. Yani süreç kabaca böyle özetleyebiliriz. Evet. Peki tabii şimdi o sırada e, özellikle biz bu e, yapışlet devret modeliyle yapılan işte son yıllarda kamu özel işbirliği diye ifade edilen e, projeler, e, hazine garantisi verilen projelerin e, Türkiye halkına e, ekonomiye nasıl yük getirdiğini e, hem bütçe rakamlarından hem e, bazı Milletvekillerinin verdiği soru önergelerinin e, cevaplarından e, zaten biliyoruz. Şimdi e, daha önce e, bu e, sanıyorum 2018 yılındaydı e, Kanal İstanbul'un da yap işlet devlet modeliyle e, yapılması. E, karara e, alınmıştı. Daha sonra bu Kanal İstanbul üzerinde e, yapılacak olan e, köprülerin de e, genel bütçeden e, yapılacağı söylenmişti. Yani aslında e, tam hangi modelin e, nerede nasıl uygulanacağıyla ilgili e, evet bir takım açıklamalar var ama e, sanki çok netlikte yokmuş gibi. Şimdi CHP bu düzenlemenin durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. E, bu önümüzdeki günlerde e, 24-25 Aralık tarihlerinde esasstan görüşülecek ama öte yandan tabi başta Erdoğan olmak üzere iktidar kanalı da en yakın zamanda ivedilikle bu projenin ihalesini yapmak istiyor. Bu son gelişmeler açısından bakıldığında neler söylemek istersin özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iktidar Erdoğan arasında gelişen ve gerilme neden olan gelişmelere? Evet şimdi de bahsettiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 26 Temmuz 2018 yılında Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projelerinin yapıştırı devlet modeli kapsamına alınması kararı çıkmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi bunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyarak... Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu bugün açıkladığı şeyde 24-25 Aralık 2019'da yapacağı toplantıda bunu esastan e, görüşeceğini açıkladı. Bu neden önemli? Buradan çıkacak kanal Kanal İstanbul'un finansal yapısını da oradan etkileyecek. Yine hatırlayalım Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde ya yapışlet devlet modeliyle bir müşteri buluruz bulamazsak da bunu milli bütçemizle yapacağız diye açıklamıştı. Yani bu karar aslında Kanal İstanbul'un finansal olarak modelini bize açıklayacak bu Hı -hı. bakımdan önemli bir Mesela şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve e, Cumhurbaşkanı arasında geçen diyalog'a değinmek gerekirse, evet. e, şimdi bu proje aslında biz yıllardır söylediğimiz ya bilimsel niteliği olmayan söylemler ve varsayımlar üzerinden tartışmaya açılan bir projeydi. Bilimsel olarak bu projeye bir e, karşı argüman geliştirilemediği için son zamanlarda artık politik gerekçelerle bu meşrulaştırmaya çalışılıyor. Hmm. Bu bilimsel olarak karşılık argüman geliştirmemenin ve toplum nezdinde aslında Kanal İstanbul projesinin istenilen olumlu tepkin alamamasının bir sebebini ben yine İstanbul Büyükşehir Belediyesinin buna karşı duruşunun toplumda etkili olduğunu düşünüyorum ki evet. e, Ulaştırma Bakanının sanki yeni imzalanmış gibi bir manipülasyon yapması 2019 2018 yılında imzalanan bir protokolün yeni imzalanmış gibi. Evet. E, Lanse etmesi de bunun bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, bilimsel olarak karşı argüman geliştirilemeyen iktidar şimdi politik gerekçelerle bunu meşrulaştırmaya çalışıyor. Ne yapıyor? İşte Montreux'ü öne sürüyor. Montreux'ü söyleme öne çıktı. Hı -hı. İşte Karadeniz'deki ve Boğazlar'daki hegemonyanın geliştirilmesi üzerine bir söylem geliştirdi. Yine bakarsanız dün işte Servi ters çevirdik sıra Montreux'da gibi Cumhurbaşkanı yaptığı Hı -hı. açıklamalar var. Yani dolayısıyla artık politik bir gerekçelerle meşrulaştırmaya çalışıyor. Tartışma programlarına baktığımız zaman olayı tamamen artık siyasi boyutta tartışılmaya başlandı. Ancak meselenin gerçekten Büyükşehir Belediyesi de bunu sıkça dile getiriyor. Bunun bilim insanlarının aslında konuşması gerektiğini ve siyasal bir proje olmaması yönünde bir çabası var. Yine bizim bir söylemimiz vardı. Bu projenin iktidarın iki sebeple ihtiyacı vardı geçmiş dönemde. Birincisi finansal kaynak yaratmak. Çünkü büyük bir ekonomik kriz içerisindeyiz. <Gülüyor> e, ...finansal bir kaynağa ihtiyacı var ikidarın ve ikidarın çevresine kümelenen e, müteahhit e, çevresi adını verdiğimiz... ...bu evet. inşaat sektörüyle gelişen 17 yılda gelişen e, zümrenin bir ihtiyacı vardı. İkincisi ise bu projenin e, bir ideolojik algı işlevi var. İşte <Gülüyor> mega proje, vizyon proje adında lanse edilerek Anadolu'da işte seçim yatırımı olarak... Işte ...Muş'taki, Malatya'daki, Artvin'deki mitinglerde bile evet. Anasistan projesinin anlatılması, bunun reklamı yapılması... İşte ideolojik algı işlevi gören bir projeydi aynı zamanda. Dolayısıyla ikisi birleştiği zaman artık yapboz tamamlanmak üzere bir politik argümana artık sığınmak zorundakiler. Çünkü bilimsel olarak hiçbir karşılığı yok. Bugün bunu savunabilen televizyon ekranlarında ben görmedim. Bir bilim insanının çıkıp da bunu neden olması gerektiğini ilişkin bir söylem geliştiremiyorlar. Bilimsel olarak hı hı. geliştiremiyorlar. Hep siyasi konuya bir toputacı atma meselesi var diye düşünüyorum. E, Büyükşehir Belediyesi'nin de bu konuda e, en azından toplumdaki bu algıyı kırma konusunda ben etkili olduğunu düşünüyorum açıklamalarıyla, yapmış olduğu çalışmalarla. Evet. Ama önümüzdeki süreçte tabii daha da göreceğiz. Bu Hı -hı, evet, şimdi bugün e, Sözcü Gazetesi'nde yer alan bir haberde de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yine Kanal İstanbul projesiyle ilgili olumsuz bir rapor sunulduğu ifade ediliyor. O raporunda tabii yine detaylarına bakmak lazım ama artık aslında senin de söylediğin gibi yani bu 8-9 yıllık süre içerisinde bilimsel anlamda söylenebilecek her şey bu projeyle ilgili söylendi. Ama tabii tek Tekrardan gündeme geliyor olmasının altında senin de e, vurguladığın üzere politik sebepler e, çok önemli bir yer tutuyor. Belki de artık e, AKP iktidarlarının 17-18 yıllık iktidarları e, döneminde e, pek artık topluma söyleyecek yeni bir şeyleri olmaması ve işte ekonomik krizin e, nasıl çözüleceğine dair yeni bir fikir, ...yeni bir e, düşünce, yeni bir politika e, geliştirememenin de herhalde önemli bir payı bulunuyor. E, eski projeler e, raftan indirilip tekrar e, gündem e, yapılıp e, politik e, araçsallaştırma e, haline e, getiriliyor ve aslında... Çok başka şeyleri e, tartışması gerekirken Türkiye e, sanki çok ihtiyacı varmış gibi bu projeye saplandı kaldı. Şimdi işin tabi esas e, kısmı e, bununla ilgili de yine elimizde e, geçmiş yıllara dair de bir takım e, önemli veriler var ama e, son dönemde bu Katarlıların e, Katar emirinin annesinin işte buradan e, önemli miktarda e, arazi. E, almış olmasının da ve e, bir takım yine iktidara yakın e, müteahhitlerin, inşaatçıların da bu projeyi dört gözle e, beklediklerini biliyoruz. Burada ciddi bir e, el değiştirme e, yaşanıyor herhalde değil mi? Daha evvel Çevre Mühendisleri Odası'nın da e, bu konuyla ilgili ah. yapmış olduğu önemli bir e, çalışma vardı. Evet kesinlikle. Zaten e, projenin emlak projesi olduğuna yönelik söyleyenlerimizin en temel gerekçelerinden biri buydu. Hı hı. Şimdi bu projeyi iki şekilde yani gayrimenkul ve emlak konusunu konuşacaksa iki dönemden aslında değerlendirmemiz gerekiyor. Birincisi 2018 yılında güzergah açıklandı biliyorsunuz. Güzergah hı hı. açıklanmadan önceki arsa spekülasyonları ve el değiştirmeleri ve ikincisi de arza... 2018 yılından sonra güzergahı açıklandıktan sonraki meseleler. Şimdi 2016 yılda örneğin dönemin Ulaştırma Denizlik Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın bir açıklaması var. Diyor ki burada birkaç güzergah var. Dolayısıyla vatandaşın kumar oynamamasını tavsiye ederim. diyor. Yani hmm. burada aslında o dönemde bile arsalar üzerinde değişikliklerin olduğunu, arsa spekülü güzergah üzerinden aslında tartışmaların yapıldığını buradan öğrenebiliyoruz. Bunun dışında arsalar... Işte güzel açıklandıktan sonra yine bir haber düşmüştü ve kamuoyuna. Aslında emlakçıların yani o bölgede çalışan emlakların, emlakçıların güzelgen sürpriz olmadığını ve yatırımcıların bugüne kadar zaten alımlarını yaptığını bildiren bir haber hmm. çıkmış. Dolayısıyla aslında el altından e, güzelgen üzerinden arsa spekülasyonları yapılıp büyük bir el değiştirme olduğunu buradan görebiliyoruz biz. Örneğin e, projeden önceki arsa fiyatları ile projeden sonraki arsa fiyatlarına baktığımız zaman %3200 artış yaşandığını ve konutlarda da yüzde 180 oranda bir değerlend değer artış olduğunu yine 2018'deki açıklamalardan biz gördük. Hı hı. Baktığımız zaman özellikle Arnavutköy civarında yedi kez el değiştiren tapuların olduğu yine kamuoyuna yansımış. Evet. Bu gayrimenkul arzlarını ve gelişmeleri artık raporlayan raporların çokça ortaya çıkmasından sonra da zaten işte emlak konutun 33 projelik yaklaşık 22 bin konutlu bir ee, bu kanal güzergahında proje ortaya çıktı. Bunun dışında yine emlak konutun 4.6 milyon metrekarelik bir arsayı, kanal güzergahındaki arsayı Expo Turkey by Qatar fuarında, hmm. Katar'ın başkenti Doha'da, ee, üstelik oradaki emlak e, GEO'nun başkanının bir açıklaması var, haslat paylaşımı modeliyle ortak projeler yapmak üzere buraya geldiklerini söylemiş. Şimdi bugünkü Katar Emir'in annesinin buradaki arsa alması aslında o güne birleştirdiğimiz zaman tablo önümüze daha net çıkıyor. O gün e, emlak konut e, başkanı gidip hastat paylaşım modeli ortak projeler yapılabilir diyerek 10 milyarlık yatırım projesi de buraya geldik diye açıklama yapmış. 4.6 milyon metrekarelik arsa görücüye çıkarmış. Bugün de işte Arnavutköy'de 44 dönüm arazi satın aldı ve üstelik 12-13 milyon lira bedelle satın almış arazinin şu an 25 milyonluk bir şeye sahip olduğunu Buradaki imar planlarıyla da bu arazinin daha da değerinin artacağı yönelik geçen gün haberlere çıktı bildiğiniz gibi evet. Dolayısıyla aslında bu tam bir gayrimenkul projesi hı hı. Bir önemli nokta mesela Evet. Bugünlerde yine konuşuluyor. Örneğin o dönemki o dönemin haberlerine baktığımız zaman işte Kadir Topbaş'ın damadının ortak olduğu şirketin örneğin Kanal İstanbul manzarası temasıyla küçük çekmece de konut projeleri yaptığımız bir haber çıkmış basına. Hı hı. Yine bazı holdinglerin bu 2011 ile 2018 yılı arasında 7 yılda Sazlıdere özellikle işte Baklalı, Balaban gibi önemli arazilerde tek, tek holding kayıt 600 bin metrekarelik arsa alındığına yönelik yeni haberler çıkmış. Yani tamamen bir e, tabir caizse bir arsa kapatma, evet. e, arazi spekülasyonu üzerinden el değiştirme e, yönelik büyük bir çaba var. Bu özellikle 2011 yılından beri. E, şimdi verilere baktığımız zaman e, şimdi en az 500 bin yeni bir nüfus planlanıyor bölgeye ama en az 500 bin. Hı hı. E, yaklaşık olarak, ee, 3.763 hektar tarım alanı ve 19 hektar orman alanı yok edilerek sadece e, konut alanına çevrilmesi yani bir hesap yapılmış. 4.197 hektarlık bir konut alanı bu araziden. Şimdi tarım alanı, orman ve kırsal yerleşim alanlarından da 289 hektarlık bir ticaret ne yönelik bir dönüşüm aslında projesi bu. Evet. Zaten Kanal İstanbul'un chat raporundaki gelir kalemlerine baktığımız zaman İlk sırada bugün çok konuşulan kanal geçişi, gemilerden paralama meselesi yok. Gayrimenkul gelirleri Kanal İstanbul'un çet raporunda ilk gelir olarak gelir kalemi sırasında birinci sırada almış. Dolayısıyla bu projenin ne ulaşım projesi olduğunu, ne çevre projesinin olduğunu, ne bahsedilen jeopolitik proje olduğunu söylemek yanlış. Bu proje tamamen finansal krizi aşmaya yönelik bir gayrimenkul ve emlak projesi. Bunun net 2011 yılından 2019 yılına kadar çıkan haberlerden bile bu yorum yapmak çok doğal bir hale geliyor yani. Evet şimdi tabi bu geçtiğimiz günlerde Ulaştırma Bakanı'nın gündeme getirdiği ve sanki yeni yapılmış gibi lanse ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bakanlıklar arasında yapılmış olan protokol de aslında yine bu projenin bir gayrimenkul geliştirme e, projesi olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. E, çünkü orada mesela e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, yükümlülükleri e, sıralanmış o protokolde ve e, ilk madde olarak biz orada e, proje alanı içerisinde kalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ'ye ait taşınmazların proje için e, tahsis edilmesi diyor. Yine aynı şekilde e, İstanbul'un çok önemli e, içme suyu kaynaklarından birisi olan e, Sazlıdere Barajı'nın yine ee, i̇çme suyu e, statüsünden e, çıkartılması e, gibi bir takım e, maddeler söz konusu ve e, burada aslında bir yanda e, özel şirketler arsa toplarken bir yanda e, yerel yönetimlerin e, başka bir takım e, kamuya ait olan e, arazilerin de yine Toki'ye devredilmesi ve bunun üzerinden de bir e, finansman ve işte e, yeni bir alan açma hazırlığı olduğu görülüyor. Kesinlikle zaten İstanbul Büyükşehir ile bu iki, ve Ulaştırma Bakanlığı'na, Bakanlığı arasında en güzel bir protokolü sizinle bahsettiğimiz gibi özellikle bu kanal projesi için tahsil edilmesi gereken arazilerin işte su rezervleri vesaire dışında bir de şöyle bir madde vardı orada hı hı. Ee, imar planlarının özellikle projelerle ilişkin imar planlarının 18 ay gibi kısa bir dönemde hemen evet. etaplar halinde Çevre Şehircilik Bakanlığı onayına sunulması planlanan altyapı ve ulaşım sistemlerin yapımı ile ilgili de ilgili kurumların ortak koordinasyonu gibi bir madde vardı. Dolayısıyla aslında bu protokolün temel amacı da zaten Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bugün çevre kelimesini kullanması yani tamamen bir Şehircilik Bakanlığı gibi yönetilen bir kurumun Ulaştırma Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'nde imzaladığı bu temel amacı zaten bu sürece hızlandırmak Yani bu gayrimenkul ve emlak evet. projelerine hızlı bir şekilde müdahale etmek. işte imar planlarının hemen yapılması da bunun bir e, önemli bir noktası olarak düşünüyoruz. Yani bu portokole biz 9 odamız dava açtı. Evet ondan, o, ondan da bahsedelim içinde, o önemli çünkü. 9 yani odamız bu. Protokole dava açtı. E, Protokole itirazlarımızın temel iki tane tebrik var. Birincisi bu protokolün e, Mevlüt meclis kararı olmadan kendi insiyatifiyle hizalanmış olduğu protokol. Halbuki bunun mecliste görüşülüp meclisten e, geçtikten sonra imzalanması gerekiyordu. İkincisi temel itirazımız da bugün İstanbul'un çok konuştuğu su krizine ilişkin olarak e, İBB ve İSKİ'ye ait olan e, yetki alanı olan bu Saldıdere içme suyu rezervine çıkartılması bu e, kanala kurban edilmesi konusunda bir temel itirazımız gelişti. Bu ne olarak davaya açtık, davanın ilk duruşması görüldü. Hı hı. E, şimdi kararı bekliyoruz. Bu ne olarak karardan sonra zaten e, protokolün yani hukukken normalde bu protokolü iptal edilmesi lazım. Onu Türkiye'deki hukuk sistemini değerlendirdiğimiz zaman ne olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet. Peki ben çok teşekkür ediyorum programa katıldığın için ve verdiğin bilgiler için. Belli ki önümüzdeki günlerde de farklı boyutlarıyla bu projeyi konuşmaya devam edeceğiz. Herhalde odalar tarafı da yine aynı şekilde bu projenin gelişimiyle ilgili konuların takipçisi olacak. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum EFE programımıza katıldığın için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, kolay gelsin. Çok mersin. Evet, şimdi Kanal İstanbul'un bütün boyutlarını tek bir programda konuşmak imkansız, çok boyutlu bir proje. Biz bugün, bu hafta biraz daha gündemdeki boyutuyla... Gayrimenkul geliştirme Açısından ele almaya çalıştık Konuyu Telefon attığımızdaki konuğumuz TMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik'ti Önemli bilgiler paylaştı Bazı bilgileri de hatırlama imkanı bulduk bu sayede Bu haftada programımızın sonuna geldik Haftaya görüşmek üzere <gülüyor>